We're gonna dance, we're gonna dance, dance, Modern sabah var. Hey İyi Günaydın öpüze. 8.06 saatimiz Cuma sabahında. Cuma sabah haftanın son iş gününün sabahı buz gibi de bir hava var dışarıda. Hafta sonu geldi diye o kadar da sevinemiyoruz. Çünkü soğukların gelişi hafta sonunun gelişinin biraz üstüne çıktı. Oktay Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk günaydın. Üşüdünüz mü sabah? Valla buz gibi dışarıda hava ve güneş de biraz yüzünü gösteriyor ama e, yalancı. Yalancı yani güneşli yalancı? yalancı yoksa güneşi yalancı Beni resmen yalancı durumuna düşürdün diyen bir güneş var Onun arkasında hava var ee, Soğuk öyle... hava mı onu bilmiyorum Çocuk üşüdü mü? Ya çocuğu sorma Çocuğu dün yine Fahir bize getirdi abi Biliyorum Biliyorum Ben gene alışveriş poşetleriyle gidiyordum Fahir'e Ben senin kadar net hayır diyemiyorum adama Boşta poşet var mı dedi He. Yani işte bunu boşalt falan da Baktı böyle sağlam diye Ondan sonra tamam ben bununla Oktay'a bir şey götüreceğim dedi. Anladım ben o sırada çocuk getireceğini. Ya yani ben, ben hakikaten bu konuyu yayında konuşmayız diye düşünüyordum ama. Yok ama yarın öbür gün dinleyicilerimize patlayacak bu. Biz, biz biraz dik durduğumuz zaman. Sen diyemedin mi? Ben sen dedim dik dur, bana... de, dik dur değil mi? Eğilme birdir bir birlik oladım ol dedim. Sen işte ben, konuşuyorsun sen, ya böyle. Evet abi ben tam şey yapamıyorum. Sen bunu bir şey yap dedi. Ee, bebeği al dedi. Biraz deniz atlısı dedi. Al dedi. Buna dedi yine ben dedi bir yere gitmem lazım. Bir alışveriş yapmam lazım. Geleceğim abi diyerek gitti. İşte ben dükkandan yolladım ya onu. Geldi işte dükkana böyle işte herkes sevdi falan. Bütün ekiptekiler, müşteriler falan oynadı. Hı. Ondan sonra Ege'ciğim dedi verdi bana koydu. Kucağıma gitti. Evet. Ondan sonra ben Ahmet'i yolladım. Çağır bunu dedim ya. Bu barda bebek durur mu dedim yani. E Ondan sonra üf, üf, yani ne olacak ya zaten hafta içi o kadar yoğun değildir falan filan diye üfleye püfleye geldi. Ben şey yaptım. Ondan sonra çocuğun içtiği bir iki şey vardı onları da file carisine yazdım. Verdim çocuğu oradan sana getirdi ben anladım onu. Tamam yani şimdi taşlar yerine oturdu çünkü geldiği zaman sana söyleniyordu. Koy diyor cerez dolabına koy diyor yumuşak yumuşak orada yatar yavrum diyor. Bir şey alsa yutsa, Tamam işte şimdi şimdi anladım her şeyi. Dükkandan sana, geldi o sana sana. Söylüyor, söyleniyordu, küfür ediyordu. Ben de ne oldu falan derken sen bir tut deniz hattası çocuğu al dedi. Aldım, bizim de şey var ıı, içeride tam temizlik vardı şey vardı dedim elektrik süpürgesi falan sen dedi bir tut boş ver dedi süpürgeyi süpürgeyi ben de de hemen dedi geleceğim dedi o, o dedi e, ben senin senin yanına geliyor zannettim işte çok sinirlendi sinirlendim şey yaptı falan filan diye biz ben sonra telefon edemedim tabii sana yani bayağı 8 9 saat tabi e, tabii deniz deniz atlasın başında durduğumuz için lice zor mu geçti çünkü yani bir gün ben dedi normalde dedi sana getirmeyecektim bugün de dedi çok acil bir durum var dedi sonra işte sana küfür etmeye devam etti Anladım. Ben ama dedim bugün birlik olmaya şey, dik duralım falan dedim. Ben de aynı. Senin gibi ben de tıktım. E <gülüyor> Hem sen, alakasız şeyi e söyledim, sana şey söyledim. Esana niye şey yapmadı? Ben de tıkandım da ben bir de net abi benim şeyim hatam şey ya. Hayır diyemiyorum ben. Abi abi. Ben dükkanda dedim ya yani ben Tut, aman dedim ya dükkanda koyacak yer yok dedim. Koy dedi arkaya bir olsun çay içsin dedi. Bir Usta geldi be bir, bir gördü. bir şey yapayım size çay falan filan diye. Hadi bir çocuk onunla ilgilendi. Bir yarım saat falan zaten geçti. Ne işte? Caresine <gülüyor> yazdım dedi. Ne işte? Heisenberg. Hayzenberg. <gülüyor> Hay bize geldiği zaman da çünkü ağzı Heisenberg kokuyordu. Yani baktım bir kokladım falan ben zannettim fair işte. Ben de rahat yür diye gazına aldım. Sana işte bayağı bir küfür ediyordu. Apartman merdivenlerde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> inerken sana küfür ederken fair falan filan dedim. Zannettim o şey İçti bir şeyler. Fahir hmm. içti bir şeyler. İçki kötü bir şeydir. Ee, şey, yani inerken bağırdım arkasından. Diktör değilme. Eğilme bir. Dik dur değilme değil değil dedim. Li'de bir şey gitmedi o zaman şimdi bu sabah. Yok gitti canım. Bebek. Arabada mı? He arabada dur. Motoru çalışıp Yok bırak... ya olur mu? Sabah geldi aldı. He aldı mı? Sabah 8'de geldi aldı Fahir. <Gülüyor> Sen dedim ne yaptın dedim. <Gülüyor> Gel dedi bir işim vardı falan dedi. Geldi <Gülüyor> aldı. Gene krampon mu vardı ayağında? Ha krampon vardı. Ama dün gece ben hiç uyuyamadım yani. Ne, zordur tabii abi yani He. bebekle. E, sen Faire güvenip mi yaptın? Herkes. <gülüyor> Fahir'in olduğunu <gülüyor> <gülüyor> Faire güvenerek mi şey zordur. Valla herkes söylüyordu yani bebek çok zor diyor Arkadaşın bebeği de hakikaten çok zormuş ya. Çok zordur abi. Üç günlük İlk sorumluluk bir kere. 27'sinde dünyaya geldi Deniz Atlas. Uyku yok bize sevgili dinleyiciler. Hakikaten Artık öyle. bu yükü beraber paylaşacağız. Yük derken yani bu... Deniz atlasın tabii. Ama bir görsen Ege o kadar tatlı ki. Yani öyle tabii O kadar canım. tatlı ki yani 8-9 saat hakikaten şey yani. Çok tatlı. Böyle bakarak, karşılıklı bakarak. Bayağı da bir şey Mama bırakıyor mu? Ağzı da iyi laf yapıyor. Daha Hı? iki günlük. Benim hakkımda bir şey dedi, değil mi? Yok. Seni çok tanımıyor galiba. Bir tane dedi abi vardı falan dedi. Ege mi falan dedim. Bilmiyorum dedi. Cariye bir şeyler attı dedi. İçmediğim şeyleri cariye attı falan filan dedi. <gülüyor> Öyle yani. Yani ağzı iyi laf yapıyor ama çok daha hakikaten. O da bir yani. yani. Dünyada bir tarafı var yani. Ben böyle oynuyorum falan. İşte Ferda ile falan seviyoruz böyle. Hı hı. Şey de Ferda hanım salon 2'den hesap istiyorlardı çocuk. Ha onda mi? Hemen böyle girer girmez masaları hı -hı. öğrendi bak. Bizim normal karşısı onların ayda öğrenemediği şeyi tık tık tık. Zehir gibi abi şimdiki çocuklar folik asitten herhalde. Hemen girer Nasıl girmez bizim <gülüyor> de şey girerken bütün şey yapmış. Dün geldi ya ilk defa bize. Aha. Fahir bıraktı. Neyse biraz ağladı tabii gelirken bir üşümüş çocuk. Bundan sonra bir şey yaptı. Isındı falan. Ondan sonra şey dedi. Sizin dedi bu apartmanın dışı dedi daha önce ne renkti dedi. Daha doğmadan önceki de renk değişimini biliyor Hayır doğmadan önceki değil. Şimdi görmüş şimdiki halini. Aha. Bu kadar böyle bir... Çizkinlik renk olamaz, olamaz diyerek muhakkak başka bir şeyden dönmüş diyerek asit işte. işte folik asitin faydaları Vallahi bravo bir de, de tabi yani öyle sadece folik asit değil e, genetik olarak da zehir gibi zehir gibi Maşallah. benim doğumumdan hemen önce benim doğumumdan hemen sonra diye babasından aldığı bazı şeyleri var, lafları var yani mesela salıdan önceki her şeyi benim doğumumdan önce Hmm diye konuşuyor. Çok enteresan. Bana ne sordu sabah karşı? Ne? Ya işte ben böyle uykusun falan. Sen de yarın dükkana mı gideceksin? Oktay abi dedi. Amca diyordu bana. Dedim abi de. Ve tısla da güldü falan. Falan diye. <gülüyor> Ondan sonra tamam Oktay abi falan dedi. Yarın dedi dükkan. Evet dedi. E dedim siz bir dedi ikili sisteme mi geçtiniz yani dedi. Çünkü iki gün önce. <gülüyor> yani, vallahi yani sistemi çözmüş Bana adam var ya. var çocuk ya. Vallahi. Evet dedim ikili sisteme geçtik. Tam gün yasasına devam mı dedim. Ben de dedim evet. ki. <gülüyor> dedim tam gün. Giden tam gün kalıyor yani falan dedim. Baya yani herhalde Pelin'in karnındayken acaba duydu mu ya duydu, bazı sistemi. Fahar biraz şöyle. yüksek sesle konuşuyor ya. Ha, bağırıyor. Bir de her şeyi tekrar tekrar <gülüyor> anlatma uyu var ya aynı şeyden. Çocuk onları duya duya hem hızlı konuşmayı öğrenmiş... <gülüyor> Ama acı tarafı tabi belli konularda konuşmayı biliyor. Yani evet. bir kelebek, bir köpek falan filan. Köpek kuçu kuçu hav hav falan. Bunlar yok. Yok. Köpek kaçtan gidiyor. Pet shop ben daha ucuzunu ayarlarım falan filan. Böyle giriyor hemen sohbete. Ne duyduysa onu şey yapıyor abi çocuk. Bir de ben olarak. dün fare bağırdım işte şey diye. Ondan sinirlendi bana. Ya bu, bu barda çocuk mu olur falan filan diye. Hı -hı. Ondan sonra bana diyor çocuğun yanında bağırma gelişimini şey yapıyor falan Yok hepsini falan biliyor diyor. abi. Deniz Atlası hepsini biliyor. Onu bana evet, din... Bütün konular, şş, şş, çocuğun yanında bağırma. Bütün konuları öyle kapatıyor. Onu bana dün anlattı. Sen yani, yalnız şöyle bir şey var. Hiç yani ağzı çok sıkı. Tabii tabii. Mesela diyorum ki sen gündüz ne yapıyorsun o zaman? Yani çünkü Fahri gece bize bırakıyor. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum abi ben. Battı çıktı gibi adam. Yani gidiyor nereye gidiyor bilmiyorum. <gülüyor> Sonra şiş gözlerle gece geliyor yani. Şimdi mesela benim gözüm bir gözüm şimdi şey arkada. Yani sabah işte ben evden çıkmadan önce geldi aldı. Nereye götürecek kim bilir? Evet. Sen sordun mu gündüzleri ne yapıyorsun falan diye? Abi eve gidiyorum falan diyor ama yani zaten sana sürekli küfür ederek geldiği için ben çok da bir şey soramadım. Yani... Ha fail öyle diyor. Çocuk ha. ne diyor? Çocuk Anlatmıyor söyler. işte Deniz Hatta söylüyor. Yani, uyuyorum falan filan. Ya mı? gidiyoruz ya babamın başka bir arkadaşı var. Onu da çok seviyorum falan diyor. Kim falan diyorum. Baran mı falan diyorum böyle soruyorum. Mustafa yani. abiye bırakıyor olmasın ya? Mustafa abi mi falan diyorum? Cık, yok hiç şey yapmıyor. Renk de vermiyor. <gülüyor> falan yapmıyor. ya yani bir isimde şey yapsa anlayacağım da. Neyse sevgili inciler, sizin de başınızda yoruluyoruz. Tabi hayatınızda büyük bir değişiklik büyük bir şey oldu bu. Ee, sizin de başınızı ağrıttık sevgili inciler. Cuma sabahından hepinize bir kez daha günaydın diyelim. Bir güzel bir şarkıyla şimdi şöyle reklamlara tatlı tatlı ilerleyelim. Ha tersiniz. bu arada şarkı istedi. Kim? Deniz Atlas. Ya bunu çalalım ona işte. Ne? Finger Level'ın çalalım. Abi bu şarkıyı istemişti biliyor musun? Gerçekten. Yemin ederim kalbi ne kadar temiz çocuğun ya. Sizin demek ki 2000'lerin hitlerine tamamen hakim. Aha, Biraz büyüdükçe 90'lar 80'lerdi. sabahlar, modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.31 sevgili sana severler. Buyursunlar Oktay Bey. Ne oluyor? Ne bitiyor dünyada? Tabii yoğunluktan takipte edemiyorsun takip ama. Takip edemiyoruz ama işte kaçırdım ben. Mesela her sene Hanukkah'ı atlamazdık. Doğru. Bu sene... Hanukay geçtik. Gerçi devam ediyor galiba hanukay. Devam ediyor tabii. 7 gün mü sürüyor öyle bir şey. Öyle öyle bir şey. O haftanın içindeyiz. Bu arada Şükran günü dedi de galiba devam ediyor değil mi? Şükran gününde tatili başladık. Evet. Şükran gün tatil de şey Amerika'da gibi. yaşayan o, o bez arkadaşlarımın mesajlarından anladığım kadarıyla mangallar başlamış. Hadi ya başlamış mı? Hı hı. O bugün galiba değil mi o şey? Çılgın Cuma neydi? Karar Black cuma. Friday. Black Friday <gülüyor> ha. O bugün. Galiba bugün. Amerika Başkanı e, mesela Amerika Başkanlığı'nın her yıl geleneksel olarak Beyaz Saray'da Şükran Günü'nün geleneksel yemeği olan Hindilerden iki tanesini kesilmekten kurtarması şölenleri. Biraz uzun bir şölen ismi olarak uzun ama e, böyle bir şölen var biliyorsun. Hindi yerine brokoli yiyelim diyerek onların canını bağışlamış? Yok bunu, bunu bunu kesmeyin diyor herhalde. Bunu, Seni bunu, bunu bunu bırakın diyor. E, bu yılda Obama koyuyla seçilen karamel ve popcorn adındaki iki beyaz hindiyi e, şey yapmış... ...çekip çıkarmış o batakta. E, şu anda Amerikan basını tamamen bununla ilgili. Şey mi oluyor Amerika'da böyle bir Amerikan başkanının ne kadar iyiliksever olduğunu göstermek için... ...bu hindileri keseceğiz. Ama iki tanesini sizin oylarınızda belirleyip kesmeyeceğiz. Artık ya öyle ya zamanında birdir... Sonra başkan 2 olsun. 2 yapalım demiş yap oradan 2 ordan nezdinde biraz daha popüler olur. <gülüyor> en son en son kar. Çünkü 2 diye bir kontenjan verince de bu sefer bir şey olmuyor ya başkanın. Yani karşıdaki verirse onu kesecek adam. Doğru. 2 tanesini seçin, onları kesmeyeceğiz falan dedi. Kim bilir ne tartışmalar dönüyor falan canın hindisi bunu için. Şey. Ve acaba yörelerden mi hindiler geliyor? Yöreler derken eyaletlerden ha. Eyaletler eyalet indisi şöyle bir bakıyorum da yani öyle eyalet hindisi yaman olur. Mesela popcorn Mississippi gibi sanki. <gülüyor> Sormamışlar hiç memleket neresi diye. Ee, ama iki kızı var ya Obama'nın. Hmm. Yani belki o da olabilir. Onların canını bağışlayacağım. Demiş. Yani Obama iki kızıyla beraber gitti çünkü. Daha doğrusu üç kızı var da. iki kızıyla beraber gitti şeye. Bu e, hindi. Orada da bizim kurbanda olduğu gibi yani. mi oluyor? Yani Thanksgiving'de hindi gelmiştir diye böyle şeylerde şehrin içinde çobanlar falan. Yani Abi, Hindi'yi de seçiyor musun öyle? Ben, e, Yoksa şeyden, hindi mi diyorsun sadece? Bir tane hindi alalım diyorum. Ben şeyden hatırlıyorum. E, Chicago'dan şeye doğru giderken biz arabayla o tam bir e, alt geçit var. Bir Hı -hı. yonca var ya. Tam evet o tamam merkez önce. yonca. He <gülüyor> he merkez yonca. Washington yonca. Onun altında karton tutan adamlar hatırlıyorum ben. Thanksgiving. Li. Thanksgiving Hindi. Hindi bulunur diye. Yani o, o yüzden aynı galiba mantık aynı. E, tam o şeyde dönüşte bildin değil mi? Hı -hı, Aa, bu arada dün bir tane e, misafirimiz vardı. He. Ankara'dan e, Amerika'ya gitmiş. Orada evlenmiş bir hanımefendi. Ondan sonra e, hep duyuyordum ben podcastlerinizi dinliyorum falan filan. İşte Türkiye'ye gelir gelmez de dükkanınıza uğradın falan dedi. Ben de şey dedim hani biraz durumu tahmin ederek. Thanksgiving tatili mi dedim. Ondan sonra kocası da tabii Türkçe'de hiçbir kısmını anlamayıp Thanksgiving'i duyunca bir neşelendi, neşelendi. Tebrik ettiğimi düşünerek. Thanksgiving <gülüyor> <gülüyor> dedi. <gülüyor> çelenir tabi abi memleketinden bir şey duymuş adam yani. Hakikaten ya. E buradalar mıymış? Buradalarmış. Hindi yok mu dedi? Hindi de yok bizde yani. Şey tabuk verdi. E sen söyleseydin ya biz programımızda da bazen... E... İngilizce kelimeler kullanıyoruz. Evet, elçiliklerden mesela... dinleyen dinleyicilerimiz var <gülüyor> Zaten işi Amerika'da dinlerken adam mest oluyormuş. Hep bunları dinle, bunların programında benim anladığım çok yer var demiş. O zaman bir kere Siyar. daha good morning istiyoruz. bize elçiliklerden dinleyen ve e, yurt dışında İngilizcesi... şey bir süre evliliğine burada o. olan dinleyicilerimiz için. E, Malya ve Saşa ile beraber karamel ve popcorn... Kurtarma haberini geçtikten sonra şimdi bir de robot haberlerine bakalım istersen. Robot haberleri. Ah Çok güzel oldu ya. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl o çocuğun gidiyorsa iyi <gülüyor> yani, helal olsun çocuklar demişler. Aa, bu sefer demiştir yani. Mest. mest, aynı, mest çünkü. aynı yaptı çünkü. Vallahi yani bazen <gülüyor> boş konuşuyorlar ama yaptılar mı da iyi yapıyorlar demişlerdir. Robotakları konusu yakında gündeme gelecek demiş ee, Richard Fisher, e, kendisi bir uzman. Nasıl bizim uzmanlarımız var? <gülüyor> UFO konusunda uzmanımız var, robot konusunda uzmanımız Tabii. var. Richard Fisher da e, robotlarla robot konusunda... gelen adalet diye hashtag açmış. <gülüyor> robot konusunu ve İngiltere e, şey Bakanı, teknoloji Bakanı çıkmış. 4,5 saat basın toplantısı yapmış dışarıda. Böyle bir şey yok. Robotlara devam diye. Robotlara devam. Yani tam devam etmeyeceğiz de demiş. Ee, robotları demiş, dönüştürüyoruz de. Dönüştürüyoruz. Lütfen robotları kapatıyoruz ifadesini kullanmayın diye. 4-4,5 saat konuştuğunu ben biliyorum İngiltere'de. O İngiltere soğukta. kaynıyor bu robot şey yüzünden. İşte kaynıyor deme abi. Kaynıyor diye bir şey yok. Yok her şey yolunda. Her fitne şey yolunda. Biz fitne çıkanmaya çalışıyoruz şu anda. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Richard Fisher demiş ki. Ee, yakında demiş robot hakları konuşulacak demiş. Ee, hı hı. Bu bir deney yapılmış. Bu beyefendinin önderliğinde. Bu deneyde bir odaya işte insanlar ondan sonra ve yanlarına da bu robotlardan vermişler. Yarım saat 45 dakika sonra içeriye gaz vermişler. Ve bir bakmışlar insanlar ölürken robotlar hiçbir şey olmadan çıkmış. Kapıyı şöyle hafifçe açmışlar yarım saat 45 dakika sonra. Şöyle kapıyı kapının kenarından şöyle bakmışlar kıynaş kıynaştırılmış kapıdan <gülüyor> oradan robotlardan bir tane yöresel robot varmış <gülüyor> kapıyı kıynaştırıyor musunuz efendim demiş <gülüyor> diğer robotlar bile anlamış ki onların kelime hazırlası <gülüyor> herkesten geliyor Robo robotlar anlamış da insanlar ne <gülüyor> yapıyor kapıyı demiş, kapıyı açtıyor mu diyor açmadı. açmadı efendim kıynaştırıyor demiş Ondan su şöyle bir tam ikisi. Aralamak mı demek? Aralamak evet. <gülüyor> Aralamak <gülüyor> diye <gülüyor> tahmin ediyorum. Çanta mı kıynaştırdı? Cüzdan yok. <gülüyor> Çanta da olmaz. Kapı kapı mı kıynaştırdı? Kapı kıynaşır. Daha önce hiç bu, bu kelimeyi ben mesela ilk <gülüyor> duydum cümle içinden hemen anlamını buldum da bu kelimeyi zaten kullanıp da radyoda duymanın mutluluğunu yaşayan var mıdır acaba? Bulmacada söylediğimiz kelime sonunda bil... radyolara gir. Çok bilinen bir kelimedir bu sen niye öyle şey yapıyorsun ya? Yani şey kapı, olmasın kapının bu? kapının kendisiyle pervazın kaynaşmasından gidiyor aslında. Kaynaşmamasından değil mi? Yani kaynaşması ortadan kalkmıyor mu? Hayır. Aralayınca. Hayır. Kapalı, tamamen, kapalı. tamamen kapalı olunca kaynaşmış olmuyor. Yani o ka kaynama anı gibi yani. Hmm. Anladın mı? Tersinde kaynama anı. Ben tekrar. <gülüyor> <gülüyor> hani açık kapıyı tam kapatmazsan kıynaştırırsın da. Hayır. Kapalı kapıyı açınca. Evet kapalı ha. kapıyı açınca kıynaştırır. Yok gerçi açık kapı da böyle Yokta şey olabilir mi bu ne? Hani ailede bazen bir tane küçük çocuk bir laf ediyor bir şeye Sonra çok sevimli geliyor herkese öyle diyor Mesela biz Alin köfteye küppi diyordu biz de bir ya, süre küppi dedik iyi de, Acaba ne bileyim annen küçükken kıynaştıramadın demiş de Bütün mu? babaanneler gülmüş aile içinde o zaman, bir espri kalmış Ya o zaman bu tutanı falan da ben gündeme getirirdim Bu tutan papepes bunları da gündeme getirirdim yani <gülüyor> ben, <gülüyor> Anladın mı yani o konuya hiç girme ben de girmiyorum yani. Onlar başka. Kıynaş başka. Kıynaştırmak başka. Kültürler arası <gülüyor> kültürler Kültürlerde hep kapıların açık olması lazım. Neyse bu robotlarla insanları şöyle bir bakmışlar. Nasıl eğleniyorlar içeride? Eğlence robotudur. Eğlence robotu da değil yani. MP3'çolar böyle... varsa robotta ben de eğlenirim. Burasında ekran var zaten. Oradan evet, siz gibi. Kara, kara ülke bile yaparsın onu. Kara ülke yapmışlar. El şakasına kadar gitmiş ya. Düşün robotla el şakası olur mu? Şimdi bu robot anayasası vardı. Asimov'un hikayesiydi değil mi o? AI robot hmm. o Orada çok şeydi ya o film. Yani bütün her şeyini bir tarafa bırak. Aslında tamamen hukuk filmiydi. Robot anayasasına yazmışlar. insanlara zarar vermeyeceksin. Sonra onlar da öyle bir şeye taşıyorlardı ki. O yasadaki açıktan. Yani insanla zarar vermeyeceksin. O film değil, Başka film de. Hatırlamıyorum miydi? Yani. Hatırlamıyorum. Dünyayı insandan temizlersek insana hiç zarar vermemiş olacağız falan gibi bir şey. Çünkü insanlar kendi kendilerini dünyayı kirleterek zarar veriyorlar falan yani gibi. bir şey gibi. Yasadaki orada loophole'u yakalanmış. Biz yaptığımız her şeyi ulusal güvenlik için yaptık <gülüyor> demek gibi bir şey. Kardeşim anayasaya uygun davranıyoruz gibi. Onu çok güzel. Sadece bilgisayar programcıları değil hukukçular da olması lazım. Robot anayasası yapılırken. Zaten burada söz konusu olan robotların e, şeyleri değil. Eee insanları korumak değil. Burada amaç robotları korumak. Ya o da korusun öbürü de korusun birbirinden ama yani burada daha az düşünden o diye bu adam onu söylemiş. Yani mesela işte bir yarım saat geçirdikten sonra ee, daha sonra bu insanlara ee, ne bu? Robotlara kesici aletler yardımıyla zarar vermeleri istendiği zaman. Vermişler. Tornavida tipi mi? Yani öyle bir, bir kesici alet vermişler. Tornavida. Artık meyve bıçağı vermişler küçük. Birbirlerine de zarar vermişsin de yani ucu sivri. Ama bu, da, bu araştırmada bir saçma sapan bir araştırmaymış yani. Niye zarar vermek istesin değil mi? Evet o hakikaten. Gibi. Sen şey yap böyle 15-16 yaşında ergenleri koy oraya. Zaten böyle bir her tarafa bir imza atmaya çalışan çocukları. Onlar robotla kaynaştıktan sonra bir daha imza atıyorlar mı? Onu tart. Mesela bu çocuklar bile robotlara zarar vermedi desen tamam. Öbür adamları hiç robotla vakit geçirmeden tornavideyi versen o gene şey yapmaz ki efendi adamı koyduğunu. Sana şey yaparlar mı şimdi? Oktay Bey'e bir deney yapacağız. hay efendim ücret var mı? Yani ücret yok. Yemek tipi yemek olabilir falan. O, o kısmını uzatmıyorum geçiyorum. Yok çok iyi anlaşıldı. Ondan sonra soktular seni odaya. Hadi ben de girdim. Ondan evet. sonra robotu getirdiler. Evet buyurun. Bu tornavidalarla robotu şey yapalım kanırtın. Kanırtın. Durup durup yani. Kanırtmaz. Ben de kanırtmam. Ben de kanırtmam. Yani. kanırtmam. robotla iyi vakit geçirmeme gerek yok. Masayı da kanırtmam ki ben. Niye kanırtayım yani? Masa biraz beni şey yaptı. <gülüyor> masayı masayı da kanıtmayız da artık nasıl adamlar seçtilerse belki öyle bir şey vardır ya. Ve yaşmaş bilmem ne şeylerle. Abi tabii belki çocuktur bunlar. Çünkü oyuncak diyor yani akıllı hmm. oyuncaklarla. Yalnız bu bu kendi yani robotlarla şey yapmak bir zor değil de bu insansız robotlar var ya. Onlar evet. biraz bana şey geliyor. Korkunç geliyor. Yani ben herhalde Artu D2 gibi bir robot alırdım eve. Robotum o. ...robot zamanı geldiğinde. Robot deyince aklı o geliyor çünkü Yani mi? şimdi hani 3PO da var da... ...o mesela hani insansı robota o benziyor. Ama R2-D2 böyle... ...resmen ayaklı bilgisayar gibi. Her şey oradan kolundan bir şeyler çıkıyor böyle... ...şarjını kendi yapar ufak tefek... ...böyle evdeki işleri halleder. Dizin gelmiş download dediğim falan. O tip işleri yapar. Ben 3 da şeyim yok da... ...bu tam insan görünümlü... Ha, görünümlü. ...robotlar var ya... Hmm. ...onlar işte bir şey... Ee, biraz ona evet. biraz alışmam lazım benim işte tam anlamıyla yarım saat 45 dakika içeride kalıp bir sohbet edip ne, ne olduğunu bir kafada oturtmam lazım. Mağazalarda mankeni gerçek zannetmek gibi pardon falan diyorsun ya bazen herkes <gülüyor> değil ben, bilmiyorum benim, <gülüyor> benim hiç başıma <gülüyor> gelmediği başıma için evet mi? abi falan diyemedim. Gerçi yani. bu sefer pardon diyeceksin buyurun efendim diyecek o da bu kadar büyük rezaletle diyeyim bir de onu sen bilmeyeceksin ki pardon. Niye pardon diyorsun ben onu anlamadım ama çarptan için mi? Yok yolu açsın diye. E tamam. <gülüyor> mağazada yaşadığın bir olay öyle. O bambaşka bir anıya giriyor. Bir insanın yolu kapatmasına giriyor gibi. Ben biraz şey... çalışayım şimdi. Robotlar konusu çok filmlerden konuşuyoruz. Kendi dertlerimiz yok e, yani. Yok ki robot derdimiz, robotlu bir şeyimiz yok, yok ki. Bir oturup ne tavla oynamışız ne beraber maça gitmişiz. Ne bir halı sahaya gitmişiz. Tavla oynamak daha mantıklı geliyor çünkü bunlar satrançta canavar gibiler. Maalesef Aslında Kaşa iyi. bir yılda devam ediyoruz Club Food Sevgili dinleyiciler kulaklığı koyarken Mouse'un düğmesine basmış <gülüyor> Güzelim şarkıyla da mahvedim. Bir daha dinleyelim o zaman. Hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Yani burada söyledim. Şarkıyı da söyledim. Grubu da söyledim. Acaba dinlediniz mi? Hadi bir daha hatırlatayım size. Kasabiyan Club Food Radio Today. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Gözlükleri gece takıyorum daha havalı oluyorum dedi. Corey Art. Sunglasses at night. 8.57 saatimiz 10.00 sabahlar devam edin Buyursunlar efendim Çok teşekkür ederim ee, Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim Kıynaştırmak şeymiş ee, Bundan bir süre önce konuşmuştuk sevgili dinleyiciler ee, Hiç duymamıştı Ege arkadaşım ee, Kıynaştırmak de Antalya de. ve Isparta yöresinde çok kullanılan bir e, ifadeymiş. Ne ben için kullanılıyormuş? İşte tam da benim söylediğim şey için yani pencere ya da kapı için böyle hafif bir aralamak mı? aralık evet aralık bırakmak için kullanılan bir tabirmiş. Ee, ondan sonra başka de ne var? Bir de e, şey nerede? Hmm, Bey Pazaryarı dilinde aralık yarı açık anlamında kullanılıyormuş bir de. Anladım. Kıynaşık onun şeyi ama. Kıynaşık yani. evet. kapı kıynaşık kaldı. kıynaşık, kıynaşık kaldı. kalık. <gülüyor> Beni ara mesela bilme içinde kullanacak olursak. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım'a. Ee, lütfen çocuğunuzu sessize alınız demiş uzmanlar. Neredeki çocuğu sessize alınız diyor olabilir. Hmm, kucaktaki çocuğu. Mm -mm. Uçaktaki çocuğu. Mm -mm. Otobüsteki çocuğu. Mm -mm. Doğru gidiyorsun ama araçlar. Metrodeki çocuğu. Hayır. Normal otomobildeki çocuğu. Kardeşim o benim şeyim değil mi ya? Öz çocuğum değil mi ya? <gülüyor> Bir de öz, öz, öz aramam. Aramam. kendi araba. Araç kullanırken telefonla konuşmak e, kadar tehlikeliymiş. Arkada e, Ki çocukla da mı konuşuyor? Çocuk arkadaki çocuk e, sana yapacak, şoför olarak sana yapacağı şey müdahale. Müdahale 12. dediğin çocuk bir şeyler görüyor, soruyor. Ya soruyor işte neyse. baba niye bütün yani? arabalar kırmızı değil diye soruyor mesela. Ona bir cevap. Gerçi bu tip sorular bir daha sıkıntılı. Yani sen kendi de düşün. Hmm, niye, niye bütün arabalar bilir, kırmızı yok meğer Aslında olabilir. Ama niye olmadı falan diye şey oluyor. Vallahi 12 kat oran 10 e, 12 kat fazla e, daha dikkat dağıtıyormuş daha doğrusu şey telefonlara göre. Hı hı. Arkada çocuk olması. 1-8 yaş arasında iki çocuklu ailelerin katıldığı bir araştırmaya göre. Aa ben bana niye gelmediler? Ama her şeyde 1-8 evet. evet oluyor. iki ö, taraftan da iki çocuk, yerine. iki çocuk o da oluyor. Eee %90'ında sürücünün dikkati dağılıyormuş abi. Yani bu artık şey. Ama şöyle bir şey var. tabi sen şey gidiyorsun. Ama yani molokyalardan tamam. kenardan Kenardan kenardan, kenardan gideceğin için yani her an Hı? sağa çekip durup soruyu düşünüp cevaplayıp tekrar hareket etme durumum var. Bir de benim en büyük avantajım dikkatim zaten her zaman dağınık. Yani çocuğun böyle bir ekstra dağıtacağı bir dikkat de yok ortada. Yani bunun bir avantaj olabileceğini hiç düşünür müsünüz hayatta? Diyor Ama işte. oluyor. Gelin görün ki gerçekler de bir faydası oldu. Ebeveynin 16 dakikalık bir yolculukta ortalama 3 dakika 22 saniye gözlerini yoldan ayırdıkları ortaya çıkmış. Ama işte çocuğa baba bu ne falan dediğinde dönüp bakarsa ben mesela haline öyle diyorum. Kırmızı ışıkta bakarım falan diye. Mesela elinde bir kağıt parçası elinde. Aa baba bak ne yaptın. Dur kırmızı ışıkta bakacağım falan diye. İşte hepsi bir araya gelince E bom başka oluyor. baba var. Ne yaptın? Ne yaptın diye dönüyorsa her seferinde şey oluyordur, sıkıntı tabii, oluyordur. Tabii sıkıntı olur abi böyle arkaya dönülerek konuşulmaz. Eskiden şey yazıyordu ya, şoförle konuşmayınız falan yazıyordu. Şimdi yine yazıyor mu dolmuşlarda otobüslerde o laf? O büyük ihtimalle şey zamanıydı ya. Yani insanların bu kadar şahsi otomobili yoktu. Hı -hı. şoförlü de böyle gözlerinde çok büyütüyorlardı büyük ihtimalle. Koca bir demir yığınını şu direksiyonu çevirerek götüren bir adam. Ben Otobüs bu adamla konuşayım, feyz alayım falan diye düşünüyorlar. Şimdi herkes araba kullanmayı neredeyse biliyor. Şoförleri de öyle... Yani amçam bir şey olarak görmüyorlar. Yani şoförle konuşan adamların genelde geyikçi olmasından mı o? Geyikçi ama levhasılı yani. diyorsun yani. <gülüyor> Çok enteresan bir adam. Yani o geyikçi herkese geyik yapan mı? Şoförle özellikle yapmak istiyor. Nasıl gidiyor? Kaç kişi biniyor günde? Hele halk otobüslerinde acaba bu işe mi giresek diye kafalarının soru işareti olduğundan iyice zor. Ben alkotobüsleri belediye otobüslerinden yani daha doğrusu yani şehir özel teşebbüs olanlar var ya bu işe girsek mi? Dolmuş şehirde falan filan hep bu sohbetler olur. Ama ben daha çok şeyi hatırlıyorum ya gözlemlediğimi şehirler arası yolculuklarda. E, özellikle 1 2 3 Hı -hı. 4 ve şoförün arkasında iki sıra. <gülüyor> evet. Ve 7 8 olmasına rağmen konuşan bir takım adamlar. Ama şey... onlar da biraz şey yaptıklarını düşünüyorlar. Uzun yolda bütün yolcuların hayatını kurtardıklarını. Evet, şoför biraz... dalmasın uyumasın bu benim görevimdir. Öyle bir sorumluluk şeyi de var ya gizliden şoförü dinç tutacağım sorularımla. Hatta o düşünceyle uyumayan adam var. Uyumuyor yani... ben de. Ben uyursam şoför de uyur. Ben uyursam şoför de uyur diyerek bir iki numarada oturup hasbel kadar oradan bilet bulmuş ve. Uyku gözünden aksa da uyumamaya çalışan ve bunda da başarılı olan adam var. Heyo şoförün yanında bir tane tekniği koltuk var ya. Eskiden muavin koltuğuydu şimdi başka yerde oturuyor muavinler. Arkada oturuyorlar. O koltuk yok artık değil mi? Çok görmüyorum ben onu. O işte neden yok? Geyikçi adamın oturacağı yer o. Bak, belki muavinlerde tatlı bir geyikçilik arıyorlardı. Kaptan bir çay içer misin? Çay güzel ya. Bu Poşet çay güzel olmaz ama bu güzel falan diye. Basit şeyleri bile uzatan adam. Hakikaten yalnız o durumda da yani konuşmak istemeyen bir şoförün işi çok zor ya. Çok. Yani İş, işi insanla çünkü. Bir de yukarıda o iki numarada oturan adam mesela. Yani böyle tepesinden tepeden bakıyor. Sohbetleri, lafları çaat çat kafasına iniyor yani. Böyle zor yani. O yüzden e, o lütfen o şoför, lütfen şoförle konuşmayınız uyarısını tekrar istiyoruz otobüslere. Yani öyle araba kullanmak da aman aman bir dikkat gerektiren bir şey değil artık yok. Oturdu bazı şeyler ya. Niye ya yani sen Başka. fark etmiyor musun? Telefonla konuşan herkesin abuk sabuk hareketler yaptığın trafikte. O konuştuğu kişinin yani daha doğrusu konuştuğu... Ne konuştuğuyla evet, çok Evet galiba öyle yani. Hayır canım olur mu ya? Birisiyle elinde... kavga ediyorsa bütün trafik, bütün dünya durup o kavgada o adamın yanında olması gerekiyormuş gibi sen bir şey. Sen şimdi herkesi kendin gibi düşünüyorsun yine de öyle değil ya. Telefonu elinde tutup kulağında tutan herkesin... Dokunulmazlığı abuk, varmış abuk, gibi. Sobuk hareketler yaptı aşikar. Yani trafikte bak garip garip hareketler yapan bir arabanın şöyle daha da yaklaş yanına geç. Hatta mümkünse yaklaşma da. Yanından geçerken bak muhakkak telefonla konuşuyorlar. Onlar yani... galiba şey zihinsel olarak telefonla görüşürken şey yapıyorlar. Bütün böyle bir anı gözlerinde canlandırıyorlar karşısındakileri falan. O yüzden dünyadan soyutlanıyorlar. Bazı sadece bir sesle iletişim kuruyor ama bir taraftan da elin meşgul yani bir elin meşgul olması illa telefon olmasına gerek yok evet, hani bu... elinde şey de olsa muz da olsa bir tane o kadar tehlikelisin trafikte. E yani bir, bir de o var şeyle alakası yok kafa olarak sen ikiye bölüyor olabilirsin de o an yaptığın işleri ama dediğin gibi fiziksel bir şey var Zaten... orada direksiyonu mu tutacaksın vitesi mi tutacaksın tabi ki manuel arabalardan bahsediyoruz şu da var yani e, araçta telefonla konuşurken sıkıntı yaratan adamın telefonsuz hali de çok gönderil olmayabilir. Ama ancak işte trafikte kendini idare edecek adam. Başkasının canına kastetmeden giden adamdır o yani. O evet. yüzden e, yani telefon kadar çocuklarınıza da dikkat edin demiş. Eğer çocuklarınıza tabii ki demiş ilgi göstereceksiniz hiçbir şeyi susarak. Sus şu anda araba kullanıyorum ama falan. Arabaya diye bir cevap ama ee, arabaya almayın diyor adam. Arabaya almayın diyor. evinizde canım. besleyin diyor. Benim anladın mı? ya öyle öyle demiyor. Dikkat edin diyor. Yani eğer diyor ön yolcu Arabaya koltuğunda... araba binmeden önce bir bağırın o için için ağlasın orada sizi meşgul etmesin. Mesela bir yol olabilir. Mesela ön yolcu koltuğunda birinin e, o, eğer diyor oturuyorsa diyor o diyor mesela şey yapsın. İlgilensin çocuklarla. İlgilensin çocuklarla. Siz diyor e, şoför sen olarak Sen bana diyor. mı güvenerek bu çocuğu yaptın diyerek de o zaman onunla aranızda bir tarif... Çocuk bir şey söylüyor 50 defadır gibi dön bak. Mesela, Demeyeceksiniz. Demiyorsa. Eğer sen çok eğer çocuklarla e, haşır neşir olmak istiyorsan sohbet etmek istiyorsa o zaman sen direksiyona geç direksiyona geç Doğru. ben oraya geçeyim diyerek uzata uzata bu cümleyi kurabilirsin diyor. Aa Black Friday diye şarkı varmış onu çalalım ama. Hadi çalamayacağız da ne zaman çalışacağız onu. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar'dan abidir sevgili sana sabahlar. Abi niye zamanı açmadın ya? Aynısını mı yapıyordun? Aynısını yapıyordum. E, söylemiyorsun Şu ki? Anda, Ege'cim anda... mikrofonu aç Abi, aynısını çok yapacağım. çok özür dilerim de hem aynısını yapıp hem nasıl konuşayım ben sana mikrofonu aç diye. O da doğru. Sevgili dinleyiciler iki tarafta haklı. Şu anda tartışma ortada kaldı. Aynısını yaparak gelen adalet diyoruz. Hashtagimiz bu. <gülüyor> çok güzel ya. Bundan sonra bence yayınımızda böyle ara ara hashtagler belirleyelim. Hashtagsiz ben artık buradan buraya adım atmam Oktay. Ama yani hashtag belirleyeceğiz. İlla Twitter'da o hashtag'i kullanarak bir şeyler yazacağız ya da yazmanızı isteyeceğiz gibi bir durum yok. Yok sadece, sadece... hashtag. <gülüyor> belirli olacak sadece. <gülüyor> Dünyanın en eski umumi tuvaleti kime ait olabilir? Valla Efes'te var. Onu anlatıyorlar rehberler. Bayağı eski umumi, umumi tuvalet Başka bir sosyal buluşma mekanı olarak umumi tuvalet. Değil mi? Bugünkü tuvaletlerde hep arada bir parabanlar var ayrı ayrı kabinlere giriyorsun ama... O zaman yayla gibi bir yerde herkes yan yana. Diyorsun. Tabii kıyafetlerin de galiba o Roma kıyafetini düşününce kimsenin karşısında Soyunuyor gibi bir şey yok. Ee, tuvalete gittiğinde üstündeki böyle o nasıl denir kumaşı e, neydi kayıştıra kayış kayış kayış kayıştırma kayıştırarak oturabilirsin. Orada yanlış ku yanlış kullanım olduğu ya. Ne oldu? Ya ne şimdi olur. konuyu dağıtmıyorum kumaş ama kumaş kıynaşmaz mı? Ya kumaş sıvaşır. Hmm. Sıvastırarak, evet, sıyırarak, <gülüyor> sıvastırmak da olmuyor da. Ee, Sıvash regal diyoruz. Evet, buyurun. <gülüyor> evet. Ee, şimdi bir yerin zaten umumi tuvalet, mesela Efes'te e, nasıl bulunmuştur? Ya, bilmiyorum ama yani nasıl işte, anlamışlardır e, umumi tuvalet olduğunu? Şöyle net, anlamışlardır mi? Mis gibi böyle bir şey medeniyet, her tarafta görkem var, bir tarafı leş gibi. Burası ne olabilir? Leş gibi dediğin ne? Pis. Piste yani ne yani ne piste? Lezzetli. Kabahat. Lezzetli pis mi? Ha. Kabahat yani burada da öyle işte Arjantin'de bulunmuş bu e, umumi tuvalet hı hı. E, ve fosilleşmiş kabahatler. kabahatler bulunmuş. Umumi tuvalet dediğin hani herkesin yapmayı tercih ettiği bir yer mi yoksa bunun için özel yapılmış bir yer mi net? Açık alan. Yani birazcık merkezin dışında. Merkez dedim de bu insan topluluğu diye düşünmesem bu Arjantin'de bulunan şeyi. Bir hayvana ait. Umutu Dinozor ait. şey mi? Bravo dinozora ait. Aa dinozorların öyle kabahat eğitimi var mıymış? Vallahi Nasıl demek ki eğitirsin varmış. ya t -reksi. 240 milyon... Abi eğitme diye bir şey yok belki o içgüdüsel olarak gidiyorlardır. Orada şey Ayrı. takılıyorlardır yani. 240 milyon yıllık bir e, kazı mekanında. Mükerrer defa kabahat görülmüş sadece tek bir e, dinozora ait de değil bu. Pek çok dinozorun Bütün. Pek etoburlar çok... buraya otoburlar buraya gibi mi? Öyle bir ayrım da yok. Hepsi oraya. Tabi o laf söz olmuş. İlk başta onu öyle yapmışlar. Bundan sonra niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Dinozorlar arasında kutuplaşmayı niye yapıyorsunuz? Valla diye? ben dinozorların bu kadar güzel organize takıldıklarını bilmiyordum. O yüzden demek ki 65 milyon yıl takıldılar dünyaya hükmettiler. Valla, onu organi... oturtan şeyin varlığın karşısında hiç kimsenin şansı yok. Saygıyla eğilmeye hazırım ben. Bugün neden insan doğada böyle diğer varlıkların üstünde... Hep ben diyor şey? çünkü. Hayır o da insan oldu da şimdi kendimize haksızlık yapmayalım. Biz de iyi kötü bir tuvalet alışkanlığı oturttuk. Dinozorlar kadar olmasa da bizim de var bir sistemimiz. Yani kedide, köpekte, maymunda olmayan şey insanda var. O yüzden biraz şanslıyız. Tıpkı dinozorlar gibi. Yani e, aslında hayvanlarda da Sen var o ya. Senin şimdi gözünde bazı şeyler canlanıyor tabii. Bunu, evet, ya, bunu yani. yapamayan insanlar tabii bunu bunu bile beceremeyenler falan. Ben, ben onları da gördüğüm. Geneline bakınca yani. insanoğlu bu meseleyi halletti. Onlar tabii madde hata olarak görüyorum ben onların o davranışlarını ama. Senin şimdi sadece bir iki tane adamı şey yapma fitne olur. Fitneyle gelen haksızlık #adal yazıyoruz. Şu andaki, Şu andaki hashtagimiz bu. Yazmak zorunda değiliz hiçbirimiz. Ee, yani ben tabi bir iki tane adam aklıma geldi dediğin gibi ee, ama tabi onlar e, yani genellemek yanlış olur ama bir yandan mesela kedilerin de var abi iyi kötü bir e, tuvalet şeyi doğru köpeklerin de var yani köpekleri yok biraz daha e, düşük yok onların da var canım kendilerine göre bir şeyi yani ama hepsi farklı ama yani en güzel yani farklı. en güzeli tuvalet alışkanlığı olan canlı insan sonra kedi en iğrençide de kuş kuşlar da dinozorların... sana iğrenç ya sana iğrenç kuşlar niye iğrenç o? Gel yani öyle uçarken bırakayım ya. Ki şey yani dinozorların temsilcisi değil mi kuşlar? Dinozorlardan türedi falan diye tamam. şey yapılıyor. Bir T-Rex'in en temel özelliklerinden bir tanesini sen edinememişsin. Yani ne anladım, ben lanet ben olsun anladım. öyle evrime. Ha ben de bu konuda mesela atları yadırgarım. Atları çok sevmeme rağmen. Yani atlara atların... hiç yakışmıyor. İzmir'de bir fayton gezintisi yapalım dedik. Hı hı. Ne bir kordona bakabildik. Memleketçilik ne bir bakabildik. yapma. Hakikaten. Memleketçilik yapma İzmir. İzmir'in atları... Halini bindirdik falan. Mest oldu. Ama ikinci dakikada başka ha ha ha, ha diye güle güle kabahati seyrettik. Yani sen dolaşırken bunu yapma. Bir de o at şey Duldurla yani. Durduğunda Sıkıntılı at. Görev başındayken hadi onun en büyük manzara yani dönüp size şu anda çalışıyorum herhalde kabaat yapacak durumum yok falan yani, dese böyle kalırsın haklı çünkü hayvan Ama Ama yani işte, zevki, bence en haksız o Şimdi niye sen, en haksız o canım sen normal bir ata bindin diyelim evet. nereye gideceğini bilmiyor ya at. o zaman ben ne zaman dururum ne zaman dinlenirim bilmediğinden tamam onu anlarım da bu faytonundaki at zaten biliyor şey şeyde iskelenin orada duracağım diye iki dakika daha tut kendini güzergahı belli diyorsun ama güzergahı ne zaman duracağı değil. belli değil ki ya adam çalışıyor işte orada adam adam kadar at. iskele var orada zaten hafta içi bir gün ben hemen orada ring olmaz dönüş olmaz orada beklerim benim şey ne derler arabacı sigara içerken ben de kabahatimi görürüm yok böyle bir şey Abi son, yakışmıyor. sonuç olarak şey demiyor ki ya onun da bir faytoncusu var faytoncu mu deniyor fi, şey yapan adama faytonu the... Fransızcası öyle yani Teşekkürler. yani o adam git deyince gidiyor Dur deyince duruyor yazık hayvan. Öteki, öteki doğada yalnız gizem atlardan bahsediyorum ben. Onlar da aynıdır bence. Giderken hani hızlı koşan atın belki şeyi de şeyi seyrek hani olur diye bir nasıl kedilerde, laf var ya, kedilerde bir şey var böyle e, bir köşeye çekileyim gizli gizli yapayım, örteyim üstünü falan filan gibi bir evet. şey. Atlarda da şey olabilir içgüdüsel olarak. Ben bunu koşarken yapayım da hızlı hızlı halledeyim kimse görmesin. Bu arada atlarda göz kısılması diye bir şey var mı? Var. Mesela şey kedilerde var ya <gülüyor> kediler mesela arıyor arıyor eğer senden çok uzaklaşma uzaklaşma durumu olmasa bile işini görürken yine yapıyor ya bazı şeyler gözümüze. Hiç ben bakmadım kedinin gözüne. Neresine baktın? Gözüne bak ben tabii gözüne baktım canım. Ben bakmıyorum zaten öyle bir yani neresine bakarsan. Ben bakıyorum bak ya ben manyak olduğum için bakıyorum hep kedilerin peşinde püs püs neresi ne, ne, ne yapsın canım Allah Allah. Sen yaparken iğrenç bir şey değildi. O o da öyle bir şey yapıyor da başka bir hayvanda yok galiba öyle göz, göz kısılması mı? Göz kısılması. <gülüyor> İnsanı bir dışarıda bırakırsak. Doğru. Neyse bunlar da dinozorların e, şeyi umumi tuvaletiymiş. Dediğim gibi 240 milyon yıl önce e, ve atıkları incelemişler. Daha doğrusu e, bu fosilleşmiş e, şeyleri ne denir dinozor dışkısını hı hı. incelemişler. Ee, uzmanlar ee, ve ne bu? Ha sadece dinozorlarla fil, antilop ve at alıştı. Modern dönemde dönemde görülen hayvanların ortak belirlenmiş yerleri toplayıp Paleolit dönemde evet, bu sonrasında. Ha sonra dinozorlar, dinozorlar yaptıysa bunu evet bunlar biz biliyorlardır. Biz de buradan devam edelim demişler. Biz de yapabiliriz diye. Hatta bir filin şey diye konuşması var. Eğer biz bunlar bunu yapabildiyse bizler de yapabiliriz diye ringte bir konuşması var. Evet. Söyle bütün hayvanlar patır patır şey, ...o konuşmadan sonra alkışlamışlar. <gülüyor> ben evet. ülkemizde şey en olmuş. büyük sıkıntısı bu dinozorluk ya... ...yani bütün dünya medeniyetleri bu Anadolu'da doğuyor ya... ...işte Göbekli Tepe 11 bin yıl öncesine gidiyor. Evet. Her şey burada çıkacak... Yani ...kazdıkça zaten her tepeden bir şey çıkacak... da artık böyle hiç şeyimiz yok... ...piramitlerden eski, Stonehenge'den eski... ...ama... ...dinozor yok memlekette yani... ...o benim biraz... ...işin doğrusu canım sıkıyor yani... ...dinozorun olmadığı yerde... Medeniyet medeniyet tamam çok etkileyici de Arada bir yerde de bir dinozor Dinozorlar da ilk buradan çıktı falan gibi olsa Dinozorlar Yok değil mi MTA'daki dinozor herhalde şey İtal Tabi o yurt dışından Anadolu dışından gelmiş bir dinozor ama MTA'daki dinozor değil de Acaba vardı görünmeyecek bir şey de değil Bir zaman yaşamışsa tabii, bu ya, da çıkart. Bu anlaşılırdı değil mi Tabi tabi yani O açıdan biraz sıkıntımız var Yani medeniyet tamam çok güzel de ee, hani 11 bin yıl yarın öbür gün kazacaklar 20 bin yıl şeyle işte ne derler Göbekli tepeyle ile bildiğimiz tarih anlayışı değişmiş tamamen o dönem insanlar herhalde taşları birbirine vuruyordu derken adam şahane tapınak yapmış heykelini yapmış o çıktı bütün herkes kitapları bir tarafa bıraktı baştan yazmaya hazırlanıyor ama dinozor deyince... işte ya dinozor oluyor ya yani. da işte o şey oluyor demek ki Hadi ikisinden biri her iş, şeyde. Bölüm, iş bölümü yapalım diyen adamlar oluyor demek ki. Yani ikisi birden olmuyor. Lezzetli olmuyor. Ama yine de dur bakalım canım. Sonuçta şey, e, şeyde yeni çıkmadı mı? Leopar dediğin şey. Doğru doğru. Yavaş yavaş. Bu dinozor da ha deyince çıkacak diye bir şey yok. Doğru Oktay. Şu anda Saki... biraz içime susak dur. Şey Sakin ol yani. Heyecanlanma. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tüvresi modern sabahlar devam ediyor 9:49 saatte ve sevgililer sana severler gündemde neler var biraz da onlara bakalım Oktay Demirci günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyor ve bir taraftan da aynısını yapıyor gördüğünüz gibi işte instrumanın aynısını yapak davulu herkes yapar ama gitarı aynen yapıyor. Alkışlarla karşınızda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Alkışlarınızı teşekkür ederim. Tamagochiler yeniden geliyor. Ama ne kadar sıkıcıydı Tamagochi. Yani o Tamagochi zamanında mesela Tetris de aynı dönemin popüler şeyi. Tetris ne kadar güzel. Kadar güzel. Ama Tamagochi'nin galiba şeyi vardı. bir e, Yaş şeyi vardı. Sana bana sıkıcı gelebilir de biraz daha genç arkadaşlarımızın genç kardeşlerimiz çok enteresan gelmiş yani, olabilir. Mi? Çünkü o yaşlarda çok böyle tutkuyla bağlanıyorlardı o şey. Ama Tamagotchi'nin bir ileri versiyonu işte bu farm falan filan hani domateslerimi sulamam lazım şeyi hasadı kaldırmam lazım falan tamam. filan. Tamam. de o mantıkla işte 3 saat sonra şey yapmam lazım, sütünü vermem lazım ya o biraz şeydir bir de tipsizdi Tamagotchi'der. Şimdi cep telefonlarında varsa mesela Tamagotchi tarzı bir şey vardır. Daha iyi olabilir. Vardır. Gizim sok Gizim var. Ne yapmam lazım? Kediyi sevmem lazım? 2014'ün sonbaharında ee, Tamagotchi geri dönüyor. Tamagotchi'ler yenilenmiş şekliyle sanal bebek olarak ee, geri dönüyor. Sanal bebek deniyormuş buna. Hmm. Bebek bebek miydi bu? Bu büyüğü de yok muydu bunun? Ya? yaratık gibi bir şeydi ama. Ben yanlış mı hatırlıyorum? İnsan yavrusu gibi değildi, değil mi? Evet. Şimdi cep telefonu mu olacak, ayrı alet mi olacak? Ayrı alet olacak galiba. Application aynı. yapsınlar canım, bir de cebimizde Tamagotchi mi taşıyoruz? Evet, vardır belki. Vardır uygu yani biz tabi uzağız o dünyaya ama Gerçi bak şey e, Senin kızların var hoşuna gidebilir mi kızların acaba Bizim at vardı bir tane At Tım mı? Tımar falan filan yapılıyordu ve ne oldu sonra? Sıkılındı ve bayağı da yani masraf olmadan kapattık onu. Düzenli mi olması gerekiyordu yoksa o şey Tomcat gibi bir şey miydi? Yok düzenli olması gerek yok herhalde. Anne at falan filan böyle mesaj vermiyordu atın şehir geldi diye. He. yok. Bu... rahat, bakımı kolaydı yani bu, at oyunun. Bunun, bunun şeyi en büyük esprisi düzenli olması gerekiyordu evet. değil mi? Yani unutmaman lazım 3-4 saat sonra bir şey vereceğini ya da sevmen gerektiğini. Ben kendimi bile bakamadım. <gülüyor> Teşekkürler. Valla bilmiyorum yenilenmiş şekliyle gelecek çok da iddialılar. Ee, 1996'da girmiş ilk e, bu Tamagochiler hayatımıza yani bayağı olmuş bayağı an. olmuş hakikaten o kadar. Ya. 96'da girdi acaba Türkiye'ye mi sonradan geldi hala Tamagochisi'ne ama... güzel bakan var mıdır acaba <gülüyor> yok canım artık Tamagochi'nin bakılma yaşını nasıl, geçmedi nasıl mi ya Tamagochi karar veriyorsun mesela şimdi e, bu işi böyle bir heves edip Tamagochi'yi alan iki günde öldürdü hadi bir daha başladı hadi, ama anne uğraşacağım diye attı bir tarafa Tamam. Ama güzel bakanlar da vardır. Yani. Bazı şeyleri ciddiye alıp iyi yapanlar oluyor ya her şey. Ne olursa olsun yani. Doğu... ciddi aldı. Adam belki 7 yıldır hala tamagocisine bakıyordur. Ne kadar sıkıcı. İlerleme yok çünkü. 7 dediğin 17 yıldır olması lazım. 96 mı ki 17 yıl. Evet. Tamagocisi neredeyse ya. reşit olacak. Evet işte onu diyorum. Hala Artık tamagocisi olan adamın iyi baktım demesi için ben şöyle bir şey. Kendi kendine bakma durumu var mı diye sorarım. Yok hala onun esprisi o falan diye falanlı falanını konuşursa e 17 sen yaşında bakamamışsın derim yani. 17 yaşında bir, bir şeyleri de kendisi, kendisi beklersin. yapması beklersin. lazım evet. abi tabii ya. Yani ya onu şey yapacaksın, bırakacaksın kendi haline bir şey yapacak. Yani sen, hala sen Sorun, bakıyorsan bakamamışsın. Tamagoshi'nin birey olmasını önünü açacaksın. Açacaksın tabii abi. Bu arada bir de hız sınırlamalarına, daha doğrusu hız sınırlarını aşanlara e, ceza ee, yükseldi. Onu da son haber olarak muştulayalım. Neymiş cezalar ee, yeni mı? Hazırlanan düzenleme yasalaşırsa e, çift yönlü yollarda 135'e, duble yollarda 165'i, e, otobanlarda 180'i geçenler 700 TL ödeyecek. Şu anda 343 TL para cezası uygulanıyor bu, bu hızlarda. E, o kadar da kötü değilmiş ya. Ne? Yani 135, mi? 165 zaten çok yüksek hızlar değil mi? Daha ne yapacaktı bu adam? Evet, ısını sınırı %50 oranında aşan sürücülere iki kat fazla ceza verilmesi. Hız sınırı değil bu aşılmış hali. Evet. Tamam anladım. Zaten cezanı kesiyorsun. onu evet. geçersen biraz daha verirsin. Evet yalan yanlış bir bilgi vermiş olmuyor. Evet doğru aslında o da iyi olmuş bence kademeli artması. Kademeli artması. Çünkü zaten cezayı yiyeceğiz diye hani 90 yerine yani 91 ile gidenle 200 ile giden aynı cezayı vermesin. Yani işte kademeli artıyor. Bir %10 diye bir şey var benim hiç anlamadım. 90 ya mesela bir yerde hız sınırı. Ha işte orada. olsa 99'a kadar ceza kesilmiyor diye bir rahatlık var. Dalmıştır bir şey olmuştur falan gibi bir şey olabilir. O acaba polisin şeyinde mi? Trafik polisinin inisiyatifinde mi? Ha, mesela evet. 95'te gidiyordunuz. Ama benim 99'a kadar hız... hakkım yok. Yok öyle bir şey. Hakkım verdi efendim. Öyle bir şey yok efendim falan mı diyor acaba polis? Yoksa %10'a kadar kesilmiyor mu kesin? Onu da araştıralım hafta sonu bu da bize ödev olsun evet, sevgili ben, o da bizim şeyimiz olsun. O zaman Okta yavaş yavaş ben programı toplayacağım. Tamam. Sen toplayalım. şimdi Fahir abi çocuk bizde mi olacak bugün? Fahir mi bakacak? Onu ben bir... bugün dükkanlayım. Ee, Dinlem şey dedi gel. Sen hani dükkanı getirdim. getirirse kesinlikle dükkanda şey yapmasın. Ben zaten çocuğa da yazık. Sana da yazık Ben kapıda Kapıda Şu an artık Hakan mı durur Ahmet mi durur Ali Şam, Kim durur bilmiyorum Onlara söyleyeceğim Fahir geliyorsa Bana hemen şey yapın Diyeceğim Ben arkaya geçeceğim abi Çünkü ben hayır diyemiyorum Biliyorsun Biliyorum yani. Şimdi... Sen yani Fahir'e şey diyecektim Ben sana dün sana tembih ettirdim Hatta küçük bir kâğıda yazdım Sen bana güvenerek mi yaptın Bu çocuğu Sen ne dedin Birlik. Dik durma, eğilme, <gülüyor> dik dur, gömülmeme, ayakta duralım, beraber olalım. Sen yazdın, ince gör. Evet. Dedim, bitirdim. Bir de evet. baskı kuruyor ya Faire, çocuğun yanında tartışmayalım diye. Ne evet abi ya öyle bir şey de var. Yani yapamadım ben valla, ne yalan söyleyeyim. Ee, bakalım bugün dükkanına gelirse ben arkaya kaçacağım. <gülüyor> mutfak tarafına. Oradan da beni takip ederse devam ederim abi. Bu tarafa doğru böyle yuvarlak döneriz. Dolanırsın. Didem aslında şey dedi yani getirebilirsen şey yapma ben burada ilgilenirim ya, evde Dideme'de falan. zor sen evde. Ben dedim hayır dedim kesinlikle açmıyorsun kapıyı dedim. Didem becerebilir mi şeyi? Neyi? Bana güvenerek mi yaptınız mı? Yoksa o da Yok. senin gibi dik o, o da Olur olur tabii ya ne demek falan filan der. O öyle dik dur değil mi? Dik durma <gülüyor> gömül mü? lafını fena de diye, de hafta karışık yani hafta <gülüyor> karışık. Demez bir de ona oğlum. Sizce olsa bile demez yani. Vallahi işimiz zor sevgili dinleyiciler. Yani bir sizinle paylaşıyoruz bunu. Vallahi başkası da anlamıyor çünkü. Hayır, bebek yaptı. Yani bir oldu. Fahir'in tamam çok mutluyuz, sağlıklı, her şey yolunda falan ama yorucu yani. Yani. Yani bizim için çok yorucu yani. yani biz büyük bir yorucu yani. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize sevgili dinleyiciler. Gezip oynarken çok üşümeyin. Tam da böyle yılın son ayında hasta hastalığaşmeyin ortada diyoruz. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar.